45. kaset. Ağozu bİllahî mİn Şeyyūtān ır Kendisinden sonra biz kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik sadece korkunç bir gürültü oldu onlar da hemen sönü verdiler ya hasraten alel ibad ma yatihim mir resul illa kanu bihi yastehziun Yazık okullara ki kendilerine gelen her peygamberle sadece alay ediyorlardı. "Elem ya rukm ahlakna qabləhum min al-qurūn ileyhim la Onlar görmüyorlar mı ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlar artık kendilerine geri dönmezler. وَإِنْ كُلُّ لَمَّا لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ Onların hepsi de toplanınca huzurumuza getirileceklerdir. وَآيَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dilttik ve ondan hububat çıkardık. Onlar bu hububattan yiyorlar. Ve ceğallı fiha cennetim min naxili ve ânabî ve fajrna fiha min al-uyun.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 سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah, eksiklikten münezzehtir, çok yücedir. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü soyup alırız. Onlar da hemen karanlık içinde kalırlar. وَالشَّمْسُ تَجْرِيلِ مُسْتَقَرِّ اللَّهَا <gülüyor> Güneş de kendisi için kararlaştırılan bir zamana ve mekana doğru akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Vel <gülüyor> Biz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 İlla minna ve an Ancak tarafımızdan bir rahmet olması ve belirli bir süreye kadar yaşamaları için onları bıraktık. Onlara, Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının ki size merhamet edilsin dendiği zaman yüz çevirdiler. مِنْ مِنْ Onlara Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çeviriyorlardı. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 ehlihim Artık ne bir vasiyette bulunmaya güç yetirebilirler, ne de ailelerinin yanına dönebilirler. Wanufiha fi's-sur fi'idahum minel-ajdafi ila rabbihim minsilun Sura üfürülünce onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşup giderler. Qalu ya veylena men ba'asana min o zaman eyvah bize bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaad ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler. İmkânat illa sayha tun vahidatan fe iza hum jami'u ladayna O ancak korkunç bir gürültüdür. Arkasından onlar hemen toplanır huzurumuza getirilirler. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ O gün hiç kimseye bir zulüm yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz. İnne <gülüyor> ashabal Cennetlikler o gün zevk ve eğlenceli bir meşguliyet içindedirler. Hum ve ezvâcuhum fi zılâlin alâ'l-erâiki onlar ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır. Orada onlar için meyveler ve kendileri için istedikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rab'den Kendilerine bir de selam sözü vardır. وَامْتَازُ Allah günahkarlara der ki, Ey günahkarlar! Bugün siz bir tarafa ayrılın. أَلَمْ اَعْهَدَ اِلَيْكُمْ ya bani. Adem, Allah'a tapma, şeytana tapma. Çünkü o sizin için açık bir düşmandır. Bana tapın. Ey Adem oğulları, ben size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için açık bir düşmandır. ''Bana kulluk edin, işte doğru yol budur.'' diye emretmemiş miydim? Şeytan sizden birçok nesiller saptırmıştı. O zaman düşünmüyor muydunuz? kuntum İşte size dünyadayken vaat edilen cehennem budur. Ilsalau İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ O gün biz onların ağızlarına mühürleriz.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 <gülüyor> Biz kime uzun ömür verirsek, onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهِ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ biz peygambere şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'andır. <gülüyor> Bu Kur'an ona diri olanları uyarması ve kafirlere de azap sözünün hak olması için indirildi. اَوَلَمْ <gülüyor> يَرَوْا Onlar görmüyorlar mı ki, biz kendileri için kudretimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık. Artık onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar. وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ يَشْكُرُونَ Kendileri için o hayvanlarda...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 لَا يَسْتَطِيْعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Ey Muhammed, onların sözü seni üzmesin. Gerçekten biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliriz. insanu <gülüyor> İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi ki? O hemen apaçık bir hasım kesildi. Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi ve dedi ki, ''Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek?'' قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي De ki, onları ilk defa yaratan diriltecektir. O her çeşit yaratmayı hakkıyla bilir.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 İneme emruhhu ide Er o şey en eykulle hukun fekun Bir şeyi dilediği zaman Allah'ın ona emri sadece ol demektir. O da hemen olu verir.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 فَالْزَاجِرَاتِ زَجْرًا فَالْتَّالِيَاتِ ذِكْرًا اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدًا Saflar halinde dizilen, bağırıp süren, vahiy ve zikri getirip okuyan meleklere andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır. Robu al-ı semaıat ve al-ı arıḍ ve ma bīn huma göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin rabbidir. Doğuların da rabbidir. İnna zīyān al-ı semāa al وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ gerçekten biz en yakın göğü bir zinetle yıldızlarla süsledik onu itaatten çıkan her şeytandan korumak için donattık لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ Duhuran ve Onlar meleklerin yüce topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan çıkarılıp atılırlar. Oradan uzaklaştırılırlar. Onlar için sürekli bir azap vardır. İllâ men khatifel khatfete fe etbe'ahû ancak onlardan bir söz kapan olursa onu da delip geçecek bir alev izler ve yok eder. khalqan min Ey Muhammed şimdi sen onlara sor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 فَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا Onlar, bu ancak apaçık bir büyüdür. Biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten biz, e, önceden gelip geçen babalarımız tekrar diriltilecek miyiz dediler. Ul <gülüyor> ne'am ve Sendeki. Evet. Hem de siz hor ve hakir kimseler olarak diriltileceksiniz. Fe İmehiiyezacarun ve Hideun ve dehumyaburun Ve paluye ve ile ne hedeeuddin. İşte o iş sadece korkunç bir gürültüden ibarettir. Arkasından hemen onlar diriltirmiş olarak bakarlar ve eyvah bize. Bugün ceza günüdür derler. هذا يوم الفصل الذي كنتم Onlara işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz kesin hüküm günüdür denir. uhşuru الذين ظلموا ve ezvacehum ve mâ kânû yağbudûn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 وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ Birbirlerine dönüp sorarlar ve çekişirler. Bir kısmı siz bize sağdan, güvendiğimiz taraftan gelip, bizi şaşırtırdınız derler. Qalu bel lem tekunu mu'minin ve ma kana lena aleykum min sultanan bel kuntum qauman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 اِنَّا كَذَٰلِكَ nefalu بِالْمُجَرِمِينَ اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Artık o gün hepsi de azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yapacağız. Çünkü kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dendiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı. Ve çolun, e inn al tariku alihetin al ishâirim mjanun, balja abil hâk ve cedd al murselin. Biz deli bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz diyorlardı. Hayır, o şair de değildi, mecdun da. O hakkı getirmiş ve bütün peygamberleri doğrulamıştı. Inna kum la daikul وَمَا تُجَزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِلَّا عِبَادَ الله المخلصين. Gerçekten siz o acı azabı mutlaka tadacaksınız. Siz yalnız yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. اُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ف۪ي جَنَّاتٍ İşte onlar Ka hmm ja için bilinen bir rızık çeşitli meyveler vardır nimetlerle dolu cennetlerde kendilerine ikram edilir onlar karşılıklı olarak tahtlar üzerinde otururlar yutafu aleyhim bikasmin minnaim beyda aladza lisharibim Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş ve içenlere lezzet veren bembeyaz kadehler dolaştırılır. Onda bir sersemletme yoktur. Onlar onu içmekle sarhoş da olmazlar.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 فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ Cennetlikler birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, ''Benim dünyada bir arkadaşım vardı.''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 gerçekten cezalandırılacak mıyız? derdi. <gülüyor> Konuşan yanındakilere acaba siz şimdi onun halini biliyor musunuz? der. Sonra bakar. Ve onun cehennemin ortasında görür. قَالَتَ اللّٰهِ اِنْ كِتَّ لَتُرْد۪ينَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَر۪ينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْت۪ينَ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 ثُمَّ إِنَّ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 biz gerçekten iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızlandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk. Ve inne min şi'atihi le-ibrahim İz câe rabbehu li abīhi ve qawmihi mâzâ ta'budûn E iken âlihatan dûna Allâhi turîdûn Fe mâ Şüphesiz ki İbrahim de onun milletindendi. Hani o Rabbine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 Gizlice üzerlerine varıp sağ eliyle bir darbe indirdi. Kavmi putları kırılmış görünce koşarak ona geldiler. İbrahim onlara, Siz elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa,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 ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçak düşürdük. <gülüyor> İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ey Rabbim! Bana salihlerden bir çocuk ihsan etti. dedi. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَل۪يمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَا قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى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 Biz kendilerine yardım ettik de galip gelenler onlar oldular. Ve ataynâhumül kitâbel müstebîn ve hedaynâhumes sirâtal müstakîm ve terknâaleyhimâ fil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 وَإِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Onların ikisi de gerçekten bizim mü'min kullarımızlandı. وَإِنَّ <gülüyor> inne سَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ <Sessizlik> قَالَ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 Selamun aleykel yasin İnna kadalik najzil muhsinin İnnehu min el mu'minin İlyas'a selam olsun Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız o gerçekten bizim mümin kullarımızdandı. ve لُوْطَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ ve وَاَهْلَهُ أَجْمَعِينَ اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ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 وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِح۪ينَ وَبِالْلَيْلَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Şüphesiz ki siz sabahleyin ve geceliğin onların üzerinden geçip gidiyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız? Wa inn Yunusa leminel mursalin iz abqa ila'l fulkil mashhun fasahema fe kana minal mudhaddin thaltaqahu l Şüphesiz ki Yunus da gönderilen peygamberlerdendi.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 لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِه۪ي اِلٰى يَوْمِ يُبَعَثُونَ Eğer o, Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمُ ve aðbteni alayi şaġırə miyəqutun ve arsəlna'hu ilā mēat ēlfin ou yezidun fāmanu fmattagnāhum ilā pīn nihayet biz onu hasta bir halde ağaçsız açık bir sahile attık.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 Ma lekum keyfe tahkumun ey kafirler size ne oldu nasıl hüküm veriyorsunuz efela tezekkurun siz hiç düşünmüyor musunuz emlekum sultanum mubin فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صادقين. Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz kitabınızı getirin. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَةِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبَحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ Onlar Allah'la cinler arasında bir nesep bağı uydurdular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 İlla manhuu sali al-jahim. Ey kafirler, siz ve taptıklarınız Allah'a karşı kimseyi kandırıp şaşırtamazsınız. Ancak kendisi cehenneme girecek olanları şaşırtabilirsiniz. Vma minna illa lehu mukamum m'glum. Ma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 Allahı tesbih edenler de biziz. ve in kanu la yulun, lou an in danazikram min al awalin, lakunna ibad al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 Veleka de sebekat keimeun el li bein el mur selim İ nehumlehumul Gönderilen peygamber kullarımız için şu sözümüz geçmişti.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 Uyarılıp da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur. Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun Kudret ve şeref sahibi olan Rabbin, onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Ve selamun alel mursalin Gönderilen peygamberlere selam olsun. Elhamdülillahi rabbil alamin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Saat suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 88 ayettir. Saat harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede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 Çad. Ve Kur'an'da zikr. Beli, kifaro fi gizte ve şıkaq. Kem ahelk'na min qablihim min karn,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 وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه اله ا واحدا إن هذا لشيء عجاب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 وَلَقَدْ طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن وَصْبِرُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقُ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 Yoksa çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Emlehum ma fil asbab Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak göğe yükselsinler. Dumdum ma hunalika mahzumun min Onlar şurada kabilelerden meydana gelmiş bozguna uğramış bir ordudur. Kezzebet qabluhum qawm nuuhin ve adu ve fir'aun zul-awtad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 Onların hepsi de ancak bir tek korkunç gürültüye bakıyor gelince ondan kurtuluş yoktur ve Kafirler ey rabbimiz. Hesap gününden önce bizim azap payımızı çabuk ver dediler. Yüce Allah'a ne yalanlar Ve abdestiyle ilgili bir şey söylemiyorlar. innehu izniyle, Ey Muhammed! Sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi. İnne sahharnal cibale ma'ahu yusabbihna bil'ashi vel israk. Biz dağları ona boyun eğdirdik. Sabah akşam onunla beraber Allah'ı tesbih ederlerdi. Bu bayra mahşure kullu lehu evab Kuşları da toplu olarak O'nun emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelip tesbih ederlerdi. Biz O'nun mülkünü güçlendirdik. O'na peygamberlik ve davaları adil bir hükme bağlamada hitap kabiliyeti verdik hel etâ kenbâ'ul hasmi iz Davacıların haberi sana geldi mi? Hani onlar mabedin duvarlarına gizlice tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi. İzdehalû alâ Dâûda fefez'a minhum kâlû lâ tahaf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 اِنَّ هَذَا أَخ۪ي لَهُ تِسْعُونَ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا Onlardan biri, bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var.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 İman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da ne kadar azdır. Davut bununla kendisini denediğimizi zannetti de Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve tövbe edip bize yöneldi. <gülüyor> Biz de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 fapkün ben insan bil hak ve olat etbül hawa fayızlak an sabili الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Biz ona dedik ki, ey davut. gerçekten biz seni yeryüzünde bir hükümdar yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Heva ve arzulara uyma, yoksa bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapan kimseler içinde hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır ateş azabından dolayı vay inkar edenlerin haline E mec'alullezine amenu fil ard em Yoksa biz iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız yahutta Allah'tan korkanları yoldan sapan günahkarlar gibi mi sayacağız? Kitebun zel nehuley keubekuliyet ber Eyehiiyet deul elbebe. Bu Kur'an ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı başında olanlar öğüt alsınlar diye, sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Biz Davud'a oğlu Süleyman'a ihsan ettik. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi. إِذْ رَأَى عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الجياد فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَاطَّفَقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ والأعناق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 ve Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik ve tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra o tövbe edip bize yöneldi.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 فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ Biz de rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere hafif hafif esiyordu. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاسٍ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 işte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsız olarak ver veya tut dedik. <gülüyor> Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır. وَذْكُرْ عَبَدَنَا اَيُّبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَمْنِيمَ السَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اُرْكُبْ بِرِجَلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٍ Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub'u da hatırla.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 Ahlehû ve mislehûm ma'ahûm rahmeten minnâ ve zikrâ li'ulil elbâb. Biz ona tarafımızdan bir rahmet, aklı başında olanlara bir hatıra olmak üzere, ailesini ve onlarla beraber bir benzerini ihsan ettik. Ve khuz bi yedike zıghten fadrib bihi ve la tahnes.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 Vezkur ebadenâ İbrahim ve İsaq ve Yaqubül Aeyd ve Al Absar.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 هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَم۪يمٌ İşte bu kafirler içindir. Onlar şimdi tatsınlar azabı. İçecekleri de kaynar su ve irindir. وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجُ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 Orası ne kötü bir durak derler. <gülüyor> Yine onlar ey Rabbimiz bunu bizim önümüze kim sürdüyse onun ateşteki azabını kat kat arttır derler.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 Yoksa gözlerimiz mi onlardan kaydı derler. İnne zalika lihaqqun tahaasumu ehlin Şüphesiz ki bu cehennem halkının birbirleriyle çekişmeleri bir gerçektir. Kul innema ana munziru wama min ilahin illa Allahul vahidul qahhar Rabbus samawati vel Ey Muhammed de ki ben ancak bir uyarıcıyım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 ''Mâ kâne liye min ilmin bilmele'il e'lâiz yekhtasimûn'' ''İn yuhâ ileyye illâ ennemâ ene nazîrun mubîn'' ''De ki, o büyük bir haberdir. Ama siz...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 فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ اِلَّا اِبْلِي سَسْتَكْبَرَ وَكَانَ Meleklerin hepsi toplu halde secde ettiler. Ancak iblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.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 قَالَ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقَتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقَتَهُ مِنْ İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu da bir çamurdan yarattın dedi. قَالَ مِنْهَا فَإِنَّكَ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَة۪ي Allah, haydi çık oradan, sen kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir dedi. قَالَ رَبِّ فَاَنْذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ İblis, ey Rabbim, onların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقَةِ الْمَعْلُونَ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 ben onların hepsini azdıracağım dedi Allah işte bu haktır Ben hakkı söylerim. An dolsun ki senden ve içlerinden sana uyan kimselerden meydana gelenlerin hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi. Oğlum, asalukum alehi min ajri ve ma ana min almutaklifin. Inhuwa illa zikrul ilalamin.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 الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء اما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفا إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ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 O halde nasıl haktan çevriliyorsunuz? İl tekfuru f in Allah e ankum, ve la yerb al ibadihi el kufur, <gülüyor> ve la yerb al ibadihi el kufur, ve in teşkuru ve la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 Videya metsel insan zır, dğa Rabbi mu niba elih, thumma e da xowlhu n İlleyimin kabul ve Jalal Allah an da delli, zillen sabili. "Kul, temettüb innaka min aṣḥābı nār. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah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 اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخرة ويرجو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا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 قل يا عباد الذين للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه الله واسعه انما يوفى الصابرون بغير حساب benim tarafımdan de ki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 وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ De ki, bana dini yalnız Allah'a tahsis ederek O'na ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi. قُلْ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 İllallah ile humul buşru Ve Taguta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Ellevineste mi un el qulefeette bir ehsene. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ O kullarımı müjdele ki, onlar sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve işte onlar, aklı başında olanlardır.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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيت تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد فقط Rablerinden korkan kimseler için üst üste bina edilmiş ve altlarından nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vadidir. Allah vaadinden caymaz. Alam tara, an Allah azal min al-ı sema imam, fasalakhu yana biğa ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا يَجَعَلُهُ حُطَامًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ Görmüyor musun ki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 A f man şerḥ Allahu cadrəhu l-İslam fahu ʿalā nūrim min Rabbih fawilul l Allahın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 Allah ﷻ nızla ﺍﺤﺴﻦ ﺍل-حَﺪِّﯿﺚ ﻟِكِﺘَﺎبٌ ﻣُﺘَّشَﺎبِﻪِ ﻣَثَﺎنِيَةَ ﻓَقَشَعْرُ مِنْهُ ﺟُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﻓَقَشَعْرُ مِنْهُ ﺟُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﺗُمْمَتَلِينَ ﺟُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ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 Kıyamet günü o kötü azaba karşı yüzünü kim koruyabilir? Zalimlere kazandığınızın karşılığını tadın denir. Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanladılar. Fakat hiç anlayamadıkları yerden kendilerine azap geldi. Fa adaqhumullahul khizy fi al hayat al dunya wal a'dab al aakhirati akbar. Lou kanu yaglamun. Allah dünya hayatında onlara rezillik azabını tattırdı. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ andolsun ki biz bu kur'anda belki öğüt alırlar diye insanlara her misali getirdik Herhangi bir eğriliği, pürüzü olmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Umulur ki Allah'ın azabından sakınırlar. لَرَبِّ اللَّهِ مَثَلُ الرَّجُلِ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلٌ سَلَمٌ لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا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 ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra siz kıyamet günü gerçekten Rabbinizin yanında dava göreceksiniz.